Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatomdur. Bezû fil ardı erba'at eşhur Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allahsa inkarcıları perişan edecektir. <gülüyor>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 Sen. <gülüyor>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 Altyazı M.K.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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامِ اللَّهِ سُمْمَ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْ Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanır. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. كيف <gülüyor> يكون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 Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan nalı koydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. <gülüyor> Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. <gülüyor>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 Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. <gülüyor>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 Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. <Gülüyor> Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ya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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويومَ حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولتُمُد بري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 Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ya... Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. katilul <gülüyor>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 Allah'ın nurunu azarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar masalarda Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. <gülüyor> Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ya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 Siz kumla katilül müşrikin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 Kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. <Gülüyor>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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انثروا في سبيل الله استصنتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا ان الاخره فما Ey iman edenler ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakalıp kaldınız yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir İlla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 Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? <gülüyor>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 Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. <Gülüyor>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 Üley bemek Deki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler, Yalnız Allah'a güvensinler. Kul hel terabbesune bina illa ihdel husneyin ve nahnuna terabbesu bikum en yusibekumullah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 Yine de ki ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın. Sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz basık bir topluluksunuz. <gülüyor>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 İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. <gülüyor>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 وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ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 Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. <gülüyor> Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Yehzerul münafiğune en tünezzel aleyhim Süratun tünebbi'uhum bima fi kulubihim Ulistehzi'u in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 Pasıkların ta kendileridir. <gülüyor> Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Kellezine min qadlikum kanun eşedde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 دع <تصفيق> الله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 الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يناسبوا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 Fakat Allah lütuf ve keriminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. <gülüyor> Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güğüne kadar sürecek bir nifak soktu. <gülüyor> Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا juhdahum فَيَسْخَرُونَ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 Cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. فَإِرَوْا رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُلْقِ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 Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. <gülüyor>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 Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. <gülüyor> Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. <gülüyor> Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden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 يَحْلِفُونَ <gülüyor> لَكُمْ Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz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 Çevrenizdeki Bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler vardır ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Ve bi zunubihim ve Salahuley Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar Salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah töbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağıaşıyandır, çok merhamet edendir. خذ onların mallarından onları kendisiyle arındıracak ve temizleyen bir sadaka zekat al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 Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, töbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? Ve Allahu ve resuluhu ve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 لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى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 sebun ya takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimsemi midir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 Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele!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 Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirilmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. <gülüyor>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 عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظن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 Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Ma kana li ahli'l-medineti ve men haulehim minel-a'radi an yataqallafu 'ar-rasul وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ تِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا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 karşılığında kendilerine iyi bir amilin sevabı yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. <gülüyor>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 nedenler. Kâfirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.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 ila kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış küfürlerini arttırmış Böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere bedaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar, sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar? <gülüyor> Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir.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 Azim Eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.